Göçmüş Kediler Bahçesi programına hepiniz hoş geldiniz. Ee, şarkıyla başlayalım ardından tekrar e, buluşmak üzere.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 ani seviyordun şimdi bunu bana sen mi yapıyorsun hata büyük hata senden sen daha ne bekli ...Göçmüş Kediler Bahçesi programı... ...bir kere daha hoş geldiniz diyelim. Merhaba. Ee, Nüket Duru, beni tanımayla açtık... ...programı özellikle... ...belirtmek için... yani hani ...duruma giriş yapabilmek için daha doğrusu... E, ...söylüyorum. şey Geçen haftalarda Boysan Yakar ve Zeliç Denizi... ...kaybettik. E, belki haberdarsınız, belki değilsiniz... ...bilmiyorum ama iki tane çok değerli LGBT... ...aktivisti ve çok yakın iki da benim... E, ...ve Mert Serçe... ...aynı trafik kazasında... Ee, Boysan'ın çok sevdiği bir şarkıyla e, açıp Zeliş'in çok sevdiği bir şarkıyla kapatalım bu programı ve yapabildiğimiz en iyi şey herhalde şu an bu programı onlara e, şey ithaf edebilmek ya da hani bir biçimde e, onların duymasını dilemek. E, o yüzden bununla açtık. E, Nüket Turu beni tanıma. Boysan duymuştur umarım bir yerlerden. İlla ki. Ee, Tam da şanına yakışır. E, ...görkemli, ihtişamlı bir yorum... nüket Duru'dan... E, ...aynı zamanda... ...serzenişte bulunma ihtiyacı hisseden... E, ...tüm evet. aşıklara gelsin. E, deyip konumuza geçelim. İki hafta boyunca program yapamadık... ...az evvel söylediğimiz sebepten dolayı. E, bu, bugün... ...aslında iki hafta evvel yapmayı planladığımız... ...Sevin Burak'a başlayacağız... E, ...ve bir iki hafta... ...Sevin Burak her ne kadar zor olsa da... ...konuşmaya çalışacağız. Aslında kısa bir şeyle müsaadenle Karin... E, aç, açayım Yıldırım Türker'in 2008'de yazdığı Sevim Burak'a dair bir yazıyla hafif bir aleve bürünmüş bulut içinde yakıcı bir kadın Sevin Burak dünyayı kendine yakıştırmak için paramparça edip yeniden kuruyor sınırlarla belirlenmiş hiçbir alan içinde hiçbir meşruluğu olmayan bu memleketin yazarı olarak tartılması mümkün olmayan bildiğimiz adet edinmiş olduğumuz kalıpların kuralların geçerli olmadığı bir dünyanın dili bir edebiyat büyücüsü nereli diye sorduğunuz takdirde Sanki bir sesin kulağınıza belli belirsiz fısıldadığını işiteceksiniz Oralı. Ee, Sevin Burak'a giriş için... En idealinden, en idealinden herhalde. evet. Ee, herhalde bu olabilir deyip başlayalım. Ee, Sevin Burak kendisi de e, hayatı sorulduğunda çok tatlı e, bir giriş yapıyor. Hı hı. Belki oradan e, başlayabiliriz. 1931'de İstanbul'da doğdum. 21 yaşıma kadar Kuzguncuğun tepesindeki evimizde babaannen ve büyükbabamla... Geçirdim. Bu yüzden çocukluğumla büyüklüğüm arasında büyük fark yok gibidir. Aile çevremizde çocuktan çok yaşlı komşular, yaşlı akrabalar bulunduğu için onların arasında yaşlı bir insan gibi yetiştim. İlkokulu kuzguncukta, ortaokulu tüneldeki Alman Lisesi'nde bitirdim. Öğrenimim bu kadardır. Ve o öğrenimin bu kadardır da beni en az bu yüzden çocukluğumla büyüklüğüm arasında büyük farkı yok gibidir kadar vurdu. Ee, herhalde sevim bura özetlemek yani biyografik anlamda gerekirse bence en iyi ve en ideali yine kendi cümleleriyle bu söylediğiniz... Neye önem verip sele... neye vermediğini evet. e, ve nerelerden aslında e, o deliliği, e, o kaybetmediği çok özel ruhu devşirdiğini göstermek için de ideal. 1965 yılında ilk öykü kitabını yayınlıyor. Ee, i̇lk hikaye kitabının öykü aynı şey zaten neyse yanık sarayları yayınlayarak e, başlıyor Sevim bırak ve 17 yıl boyunca hiçbir şey yayınlamadan e, duruyor ve e, aslında yanık saraylar Türkiye'de bir açısından bir çığır ya da hani bir e, devrim niteliğinde bir, bir öykü kitabı e, biçimiyle üslubuyla diliyle e, noktalama işaretleriyle Vurgusuyla, tekniğiyle, her şeyiyle, formuyla bambaşka bir e, kitap. Fakat e, hak ettiği değeri 65 senesi için, hatta bugün Karim'le konuşurken e, onu söyledim ya. Yani 65 senesi için bence çok fazla bir kitap Yanık Saraylar. D -d Karim 2015 senesi için de fazla dedi e, şeye kitaba. E, şey, e, bir bilinç akışı tekniği kullanılarak, yani hani illa bir, bir form vermek ya da bir şey söylemek gerekirse ki... Sevin Burak'ın bundan pek haz zannetmiyordum. Hiçbir herhalde klasik tanımdan e, haz edeceği e, mümkün olmayan hı hı. E, bir yazar. E, yazmadan duramayanlardan ve e, aslında bir tanımla söylenmesi gerektiğinde... ...delilere yazıyorum, dünyayı anlayanlara zırnık yok e, evet. diyenlerden. Dolayısıyla bu kadar dünyayla, düzenle <gülüyor> derdi olurken e, deliliğin o... E, Boyut dışılığını yakalamak adına da e, tarifi mümkün olmayan, taklidi mümkün olmayan çok özgün e, bir dil, biçim yaratmaktan çekinmeyenler de. Bir aktarım daha belki sevim buran dilinden e, az evvel söylediğini belki besler. <gülüyor> Açık gözler için hiçbir şey yazmayacağım. Dünyalarını kaybetmişler için kendim için yazacağım. Erken bunamışlara, hayalperestlere, çok acıklılara, bu dünyadan gitmek için hazırlık yapanlara yazacağım. Yalnız aklını kaybetmişlerle bu dünyayı paylaşacağım. Aşktan aklını oynatanlara, şizofrenlere, aşırı romantiklere ve aşırı sadistlere. Ee, buralarda bir yerlere girmenin mutluluğu içinde olabiliriz değil mi? Yani, <gülüyor> birine, en azından bir erken bunamadan falan benim şansım var birkaç kategoriye girdiğimi düşünüp mutlu oldum, gülümsedim. Ya, benim emin değilim. Neyse ama çok Senin... seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sen yani, temiz dur. E, genç çocuk. <gülüyor> Ece Ayhan, e, e, Sevin Burak için ya biliyorsunuz daha vele Ceyhan konuşurken dedi. Tabii biliyorsunuz nereden çıktı. Eee Ceyhan bu edebiyatçılardan oluşturduğu bir kızlar sınıfı var. Hani 13 numara Ceyhan meselesi de oradan geliyor aslında. E, Sevin Sevim Bura bu sınıfın sınıf başkanı olarak e, görüyor ve hani öyle de e, zaten söylüyor ve Türkiye'deki nadir yazarlardan ve en yetkin öykücülerden e, biri olarak e, Sevin Sevim Bura ...nitelendiriyor. Hani referans gösterenin kendisi de e, insana dair çok şey anlatır ya herhalde evet, yani. Evet, hani Ece Ayhan'ın Sevim Burak demesi, Sevim Buraya dair e, bizatihi bir şey demese de çok şey anlatır <gülüyor> kendi içinde. Ee, bir, bir yanık saraylardan yine bir alıntıyla devam edelim. Hı -hı. Belki hani kapak kısmından yazılan. Siz Baron Bahar hayatın dehşetini hiç düşünmüyorsunuz. ...her şeyiniz var, otomobiliniz, yatınız... yedi cüceleviniz, eviniz, bonolarınız, çocuklarınız... ...ben söylemden korkmayacak kadar yalnızım. Ee, Sevin Buran öyküleri... E, ...bu söyledikleri... ...ya aslında Sevin Burak dışında okunamaz... E, ...herhalde desek çok mu iddialı olur Karin? Yok, yani hani... ...iddialı olan her şey ona... ...yaraşır gibi geliyor, kendisi zaten... E, ...ya yani o kadar ayrıksı duruyor ki... ...ayrıksılığının kendisi iddialı... ...iddia hani... ...suni bir şey gibi Hı -hı. tınlar normalde... E, ...onda o varoluşunun kendisi... E, Hı -hı. ...zaten iddialı... ...başka tür e, olabilecek gibi değil... ...ve çok fazla haset, kıskançlık... E, ...ve anlayısızlık da... ...karşılanmış olması... ...beni açıkçası pek şaşırtmıyor... E, ...hem bir edebiyatçı olarak... ...hem kadın kimliğiyle ...hem görünüşüyle... E, ...hem yaşayışıyla... E, ...kurmaya çalıştığı dilin, biçimin... E, ...üstüyle hatta... E, ...deminden beri arıyorum hani... ...ve ee, anlaşılmama konusunda da bir derdinin olmamasıyla... E, ...halka inmiş e, denildiğinde hı hı. bunu neredeyse bir hakaret olarak evet. e, algılamasıyla. Çünkü zaten çok e, şifreli anlaşılması için çaba harca e, harcanmasını talep eden bir dil hı hı. yaratıyor. Ve e, kendisine denk gelen okurla buluşuyor. O okuru bulduğunda da ne okur onu bırakıyor... Hı hı. Ee, ne o, o okurunu bırakıyor. Ama e, geniş kitleler, e, böyle e, kalabalıklar, güruhlar e, pek e, onların yazarı değil. Dolayısıyla Sevin hazırlık yapmak da gerekiyor sanki hayat içinde. Yani hani ona denk geliyorsan o yüzden dedim hani yıl kaç olursa olsun. Evet. Ee, hele tabii o zamanlar için uzaylı gibi falan gelmiştir herhalde. <gülüyor> De en fazla deli kadın, kaçık kadın deyip hani bir yerlere koyma gayreti e, güçmüşlerdir. E, belki yazarlığına dair kendi mektubundan bir alıntı yine. Hı hı. E, o az evvel söylediğimiz ya Sevin Burak hikayesi biyografisi bilinmeden ya da yaşamı bilinmeden Sevin Burak'ın kitapları okunamayacak. Ya da hani okunsa dahi e, çok derine nüfuz edilemeyecek. E, ve zor aslında hani buna rağmen bile zor e, bir yazar diyebiliriz herhalde. Şöyle diyor. Oradan konuşamazdım size kalın boğuk bir sesle. Artık benim böyle boğuk kalın korkunç bir sesim var diyemezdim. Siz de anlayamayacaktınız anlayamadığımız gibi. Ben de sizin yerinizde olsam anlayamazdım. Niye mi böyle? Çünkü ben artık öyle insansı bir sesle kelimeler kelimeler bularak düzgün mü düzgün harflerle incecik kıvrımlar ve bükülmelerle mantıklı cümleler kuramıyorum. Kurmak istemiyorum. Ee, bu mektubundan alındı Sevin Burak'ın. ...ve harflere, incecik kıvrımlara, bükülümlere ya da noktalama işaretlerine yüklediği anlamlar ve yazarlığına dair bence... Belki hani en iyi özetleyebilecek cümlelerden bir tanesi. Dilin kendisiyle o kadar büyük zaten bir derdi var ki. Dil çünkü hani bir düzen, iktidar, sistem ifadesidir ya. Hani hı hı. Dil aynı zamanda bu yurgan askeriyenin de dilidir. Yani dil bir araçtır. Onunla günlük hayat dediğimiz normal normal olanı da yaşamak zorundayızdır. Bu kadar her şeyle derdi olan, dışlanmış, ötelenmiş bir insanın kendi dilini... O dili bozarak üstelik e, yaratması kadar hani onu kırıp e, kırpıp geçerek yaratması kadar bir şey olamaz. Beni dil açısından ve onun... Belki de şeyi ekleyelim hani burada özür dilerim böldüm. Ee, belki yanık sarayların hani edebiyat dünyasında bu kadar hoş karşılanmaması... ...hani o az söylediğin meseleyle tam olarak ilintili. Dille oynaması, ile oynaması aklıyla oynaması hani dil dil çünkü rasyoneldir ...ve hani rasyonel bir biçimde çıkar Kesinlikle. ve hani askari bir yazardan beklenen ortalama bir, bir şeyden beklenen hani mantıklı cümleler kurması yaratıcılığını da onun evet, içinde de, oluşturmasıdır yani hani perdelere e, şeyler asıp mesela i̇şte hani o bunu meşhur hikaye evet onu ee, onu aslında hani e, kimi zaman böyle bir şehir efsanesi gibi e, başlıyor ama bizzat oğlunun e, kendi e, sine yazılan e, mektuplardan derlediği Hı -hı. kitaptan da aktardığı üzere Şöyle bir şey, Sevin Burak'ın edebiyatını ortaya çıkarışı da farklıydı. Müsveddelerle çalışmazdı. Kelimeleri, cümleleri kesip sonsuza dek metrelerce uzayabilir hale getirirdi ve bunları iğnelerle perdelere asardı. Perdeler bitince duvarlara sıra gelirdi, duvarlar bitince de yerlere. Sonra onları iğnelerden çıkarıp sonsuza dek birleştirerek anlamlar kazandırmaya çalışırdı. Bazen o kadar hızlı düşünürdü ki yazısı düşüncelerine yetişemezdi. Buradan da şey söyleyelim yine odunun aktarımından tam hani o söylediğin anlaşılmadığı için dışlanmış, dışlandığı için anlaşılamamış e, biri olarak tarif ediyor Sevin Burak. Sevin Burak da tam olarak bunu söylüyor 65 yılında Sait Faik Öykü ödülünü alamamasından sonra e, anlaşılamadığını ve hani bu yüzden de zaten edebiyat dünyasına küstüğünü ve 17 yıl boyunca... Ee, ...bu yüzden üretmediğini... ...bir de o yanık saraylar sanki yazarının kendisini yakmış gibi... ...hani çok büyük bir cevher, çok büyük evet. bir parıltı olunca... ...ilk bir altında ezilirsin ya... ...hani o seni bir bağlar ya... ...çünkü hani e, Sevin Burak gibi bir kadını ve bir yazarı... ...aslında e, kolay kolay hiçbir şeyde küstüremez... ...aman der hani bir yerinden yine belki e, bir şey yapardı... ...ilk bir iki yılı atlattıktan sonra... ...ama e, öyle aslında... E, muhteşem bir şey ki ondan sonrakilerde biraz da belki hani o küskünlüğün e, de etkisiyle bu, e, ve madem bu dünya anlamıyorum verdiği deli cesaretinin en uç sınırlarıyla bütün o kapalılığı e, sayrılıklara kadar hı hı. E, götürdüğünü biliyoruz. Zaten hani böyle bir çalışma yönteminin kendisinin bir insanda yaratabileceği tahribatı düşün. Yani hani her tarafın dört yanın e, kağıtlarla, kağıtlarla kaplı ve sen onlardan sonsuza dek. Denemeler yapıyorsun ee, ve deneye yanıla bulduğun e, o sesten e, o sesi birinin de bir anlam yüklemesini hı hı. o çabayla sana gelmeyi bekliyorsun. Aslında bir şey yani bütün bunlar zaten kendine has bir öykü evreni yarattığının çok açık göstergesi. Zaten hiçbir akımın içinde yer almaması, hiçbir edebiyat grubuyla beraber anılmaması, edebiyat içindeki o iktidara da baş kaldırması ve yani o baş kaldıran olması sürekli. Bana seçilmiş ve infi ama aynı zamanda hem seçilmiş hem infial ettiren bir yalnızlık gibi geliyor. Çok tuhaf bir hal bu. Yani hani o kadar ışıltılı ki ancak hani e, onun ışıltısının gözünü alamayacağı kadar kendi parlaklığına da güvenen birilerinin <gülüyor> gelip e, yaklaşabileceği gibi bir şey. Ve yazıya verdiği o tuhaf saygı hani şey vardı o alıntıyı belki biraz konuşabiliriz. İlk tümce vurgusu. Hatırlıyor musun? Ha evet. İlk tümce kendi kendine gelir. Her zaman her yöne çekilen bir anlam taşır. Hı hı. Demir kapıdan girdiler. Yazmaya oradan başlarım. Bir daha da unutmam. Bir daha unutmam nasıl başladığımı. Çünkü bütün çabam sonuna kadar devirmemektir o tümceyi. İlk tümce hikayemin alın yazısıdır. Aslında... Yani tüylerin ürper miyim? Yani evet. ben i̇lk tümce hikayemin alın yazısıdır ne demek yani hani... Ve bunu devirmemek için de verdiğin, verdiğin çaba. çaba ve uğraş yani büyük bir uğraş büyük bir çaba ve zaten nihayetinde Yanık Saraylar ya da hani diğer kitapları e, her biri birer şey deha elinden çıkmışçasına e, bir aslında biyografik de bir taraftan çağrışımların eklendiği bir çoklu ortaklık. E, bugünlük programımızın sonuna geliyoruz. Geldimişiz hatta e, haftaya devam edeceğiz bir aksilik olmazsa Sevin Burak konuşmaya. Ee, Zeliha Sevin Burak aslında ee, hepimizin bildiğin tersini. Zeliha ile de bizim Zeliş Deniz ile de Zeliha Deniz ile de adaşmış. Adaşlar e, şimdi zaten Zeliş'in duyması için ve Zeliş'e bir şarkıyla onun çok sevdiği bir Ajda Pekkan şarkısıyla Dert Bende Derman Sende ile e, kapatacağız. İkisi de bizi bir yerlerden duyuyordur ee, ve mutlu olmuşlardır umarız diyelim. Herkese iyi haftalar dileriz. Hoşçakalın. Sürürsün Ben uyanda bilen Yalnız seni sevdim İstemem baharda Yavran dürtürsün Aşkla Neredeyse hasret bir tor Senin yokluğun Kalbime sol, Dünyaya Sinirler gelmiş Gidim Sensiz yaşamayın You're a Düşünmek çok zor